395. konu, Bera bin Malik'in Fars memleketinde Akabe savaşında şehit olması, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Bera bin Malik'in yanına girdim, o şarkı söylüyordu, ona, Allah sana şarkıdan daha hayırlısını vermiştir, dedim, bana, yatağımın üzerinde öleceğimden mi korkuyorsun, hayır, Allah'a yemin ederim öyle olmayacaktır, Allah beni şehitlik mertebesinden mahrum bırakmayacaktır, ben tek başıma Allah rızası için düşmandan yüz kişiyi öldürdüm, ortaklaşa öldürdüklerim de ayrıdır, dedi.